1012 numaralı konu Ümmü Hayad'ın oğlunun ölümüne sabretmesi evet Kurayza gününde Ensar'dan bir kişi öldürüldü ismi Halid idi annesine ey Hayad'ın annesi oğlun öldürüldü dediler kadın yüzünü kapatarak geldi kadına Halid ölmüştür sen ise yüzünü kapatıyorsun dediler kadın cevap olarak ben Hayad'ı kaybetmiş isem hayatımı da kaybetmedim ya dedi bu hadise Hazreti Peygamber'e söylenildiğinde dikkat ediniz Hayad'ın ecri iki şehidin ecridir buyurdu ey Allah'ın Resulü bunun içindir dediler Hazreti Peygamber çünkü onu ehli kitap öldürdü diye cevap verdi